Herkese iyi akşamlar. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. Teknolojinin Karanlık Yüzü Köşemizle birlikteyiz yine. Evet. Bu hafta yine hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu seçmeye karar verdim ben Murat. Seçtiğim konu da bu ATM'lerle ilgili. Yani bankalarda da özellikle kullandığımız para makineleri. Evet. Şimdi bu para makinelerini pardon sık sık kullanmak durumundayız artık. Fakat orada bir takım Yolsuzluklara neden olabilecek oynamalar aletlerin üzerine yeni eklemeler yapılıyor bir takım deformasyonlar yapılıyor falan filan ve bir öncelikle ilk akla gelen yolsuzluklar ne şekilde yapılıyor bunlardan bahsedelim mi seninle? Tamam önce bir çok basitinden başlayalım istersen hı hı. hiç öyle ilave vesaire yapmadan. Ee, özellikle bu e, emeklilerin para çektiği dönemlerde e, çok emekliler özellikle bu işi beceremeyen insanlara yardımcı olmak bahanesiyle yanlarına gelip çaktırmadan kartlarını alıp şifrelerini öğrenip sonra zavallıların emeklilik paralarını gasp edenler var. E, o çok teknolojik bir hırsızlık değil tabi ama önce onları bir kızıyorum onu söyleyeyim aklıma önce o geldi. Evet resmen işte vurup kaçmak gibi bir şey yani. Tabii tam bir dolandırıcılık. Peki o zaman yani en azından büyükleri e, emekli olan ve maaşlarını bu tür alan dinleyicilerimize uyaralım ki ailelerini uyarsınlar. Kesinlikle kendilerine yardım etmek isteyen insanlara e, ilk etapta iyi gözle bakmasınlar. Bakmasınlar bir de hiçbir zaman hiçbir zaman parolalarını şifrelerini söylemesinler. E, o an geldiği zaman e, sen bir kenara çekil ben söylemektense kendim yazayım desinler. Tamam bu bir. peki bu bir şimdi biraz daha teknik olarak ya da biraz daha uğraşlı olanını söyleyelim istersen. Neler evet bu oluyor? Türkiye'de de oldu işte bununla ilgili bir ekonomik postala dolaşıyor bizim de elimize gelmiş olan o da çok ilginç aslında bayağı uğraşmış bunu her kim yaptıysa bu ATM makinalarının nasıl çalıştığıyla ilişkili bir konu. Biliyorsun ATM makinelerini kullanmak için e, temelde iki şey gerekiyor. Bir yanımızda bir kredi kartı, banka kartı gibi bir kart gerekiyor ve bir de onu çalıştırmak için gerekli olan bir parolaya, pin ya da şifreye ihtiyacımız var biliyorsun. Bir de ATM makinesinin. E tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu ATM makinesinin üzerine dolandırıcılar çok güzel, e, aynı renk, hiç dışarıdan belli olmayacak şekilde bir takım ilaveler yapıyorlar. İlk ilave o kartı taktığımız bir yarık var ya hı hı. o yarığın üzerine geliyor böyle normal bir hafif bir e, çıkıntı gibi duruyor bu yarık. Ve yaptığı şey şu e, kartı e, ATM cihazına doğru sokarken o cihazın içinden geçirerek ATM makinesine iletiyoruz. Hı. Ne yapıyor diyeceksin kartın arkasında bir manyetik bölüm var ya yani kartlarımızın yani. onun bir kopyası tanıyor sanki e, kasetten kasete bir müzik parçası kopyalarmış gibi. Peki yani burada ben de hemen aklıma bir şey geldi tamam da yani bu bankalar özellikle ATM makinalarını bilmiyorlar mı? Onun üzerindeki o çıkıntıyı kontrol edip fark etmiyorlar mı? Şimdi tabii bu yani fark edilince artık bu konuya çıkınca bankalarda belki dikkat ediyorlardır. Ama diyelim akşam mesai saati bittikten sonra adam saat 6'da geliyor o cihazı yerleştiriyor ya Sabahta işte sabaha karşı bankalar açılmadan önce gidip o cihazları topluyorlar. İçinde bütün kopyalanmış bilgiler var. Peki. Fakat bu tek başına bir işe yaramıyor bu bilgi. Bu bilginin işe yarayabilmesi için aynı zamanda bir de pin ya da işte o girdiğimiz işte dört haneli şifreye ihtiyaç var. Bunu nasıl çalacaklar? Bunun için de güzel bir ilave yapmışlar. Sanki ATM makinesinin yanına işte broşür, kağıt, zarf vesaire koymak için böyle bir güzel raf gibi bir şey tasarlamışlar. Raf olması gerekenden biraz kalın. Hı hı. Onun da içinde minnacık bir şey var. Ee, kamera var. O kamerada tam olarak bizim e, harfleri girdiğimiz, sayıları girdiğimiz, şifreyi girdiğimiz e, numerik tuş takımına bakıyor. Biz orada bir şeye bastığımız zaman o da kamerada onu kaydediyor. Güzel. Peki. Dolayısıyla ne oluyor? Biz herhangi bir normal vatandaş giriyoruz, işte kartımızı takıyoruz, pinimizi giriyoruz... ...paramız çekip işimizi yapıyoruz... ...peki sonra diyelim ki aldı. aldı... ...yani o manyetik alını kopyaladı... ...pinini aldı... ...sonra nasıl hareket ediyor bu... ...sonra boş bir karta... ...boş kart bulmak çok kolay... E, ...boş bir karta o üzerindeki bilgiyi tekrar kopyalıyor... Daha sonra ATM herhangi bir ATM makinesine kendisi gidiyor saldırgan. O kartı takıyor. Bizimle aynı bilgilere sahip olan kartı. E, pini de kameradan görmüştü. O yüzden oradan da pini giriyor. Bizmişiz gibi ATV makinesinden ne yapmak istiyorsa yapıyor. Peki. O zaman hemen buna karşı önlemimizi... Anlatalım deneyicilerimize. Buna karşı iki tane önlemimiz var. Birinci önlemimiz bir e, gittiğimiz zaman özellikle her zaman kullandığımız ATM makinalarına gidiyorsak bir dikkat edelim. Eğer kart taktığımız yerde bir böyle gereksiz bir çıkıntı varsa şüphelenmekte yarar var. Hep söylediğimiz konu dikkatli olalım. Bir ikincisi e, ister arkamızda yanımızda birisi olsun ister hiç kimse olmasın. E, paralamızı şifremizi pinimizi girerken e, iki elimizde kullanın bir elimizle öbür elimizin üzerinde tutalım. Böylece dışarıdan uzaktan kimse göremezsin bunu. Anladım. Yani ne olursa olsun çünkü artık bu öyle bir şey ki eğer bunu akıllarına koydularsa her türlü gizli numaraları yapıp bunları yakalamaları mümkün. Kesin. Onun sonuçta biz ne olursa olsun bir önlemimizi alalım diyorsunuz. Evet, evet. Peki başka neler olabilir? Başka bu henüz Türkiye'de duymadım. çok uçuk böyle. Henüz Türkiye'de duymadım. Umarım da duymayacağım. Bu Amerika'da olmuş bir şey ve benim bir arkadaşımın başına gelmiş bir yöntem. Bir, ...bir saldırı ya da bir işte hırsızlık yöntemi... ...bu inanılmaz... ...bunu bir kere... ...hani bunu söylemek radyoda doğru değil ama... ...hırsızların zekası çok... ...hoş... <gülüyor> <gülüyor> e, ...tabii sonuçları da çok kötü ama... ...yöntem şu... E, ...biliyorsun Türkiye'den farklı olarak Amerika'da ve birçok... Bir ...batı ülkesinde... ...ATM makineleri belli bankalara özel değil... ...sen Hı. bütün ATM makinelerinden... ...bütün bankalara ait kartlarla para çekebiliyorsun... ...evet... Benim arkadaşım da pazartesi sabahı hafta sonunda dışarı çıkmış şey yapmış Amerika'da biliyorsun çok fazla insanlar ceplerinde para da bulundurmuyorlar. Pazartesi sabahı işe giderken Aa, bir de ne görsün köşe başına yeni bir ATM makinesi gelmiş. Eyvallah. Ondan sonra şuradan para çekeyim diyor. Kartını takıyor şifresini yazıyor. Olmuyor. Allah Allah. Bir daha şifre yazıyor yine olmuyor. Adam bir daha şifre yazıyor ve diyor ki şey ATM makinesi e, işte hatalı üç kere hatalı girdiniz. O yüzden ben kartınızı koydum. E, lütfen öğleden sonra saat 3'ten e, itibaren şudaki banka şubesinden gidip kartınızı bir kimlik ve imza karşılığı teslim ediniz diyor. Arkadaşım sinirlendi bir şey gidiyor. Neyse bu birçok kişinin başına benzer bir şey gelmiş aynı ATM makinesinde. Öğleye doğru bir kamyon gelmiş. Demiş ki bu makine arızalı. O yüzden ATM makinesini Vince'e koymuşlar. Ondan sonra kamyonun arkasına koymuşlar ve gitmişler öden sonra arkadaşım bir gidiyor bankaya ki aslında böyle bir ATM makinesi yok. Aslında hırsızların yaptığı şey şu. Hırsızlar Hurda'dan bir tane ATM makinesi alıyorlar. İçindeki yazılımı değiştiriyorlar. Hiçbir bankayla bağlantısı vesairesi de yok. İçine de bir tane kesintisiz güç kaynağı koyuyorlar. Hiçbir yerle bir bağlantısı da yok. Sonra sabahleyin çok işlettiğinin köşesinde bunu veriyorlar <gülüyor> O da ne şifre girersen gir. Üç kere yanlış deyip el koyuyor karta. Ve tabi... Öğlen gelip aldıklarında şeyin cihazın içinde yüzlerce kart her birinin üçer kere girilmiş şifresi hazır bir şekilde onları bekliyor öğleden sonra gidip bankalardan bu paraları çekiyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Ya tabii bu e, gerçek bir yani burada şöyle bir şey de var. Yani o bankaların ya da belediyenin ya da bu konudaki korumadan kim sorunluysa onların e, da bir anlamda suçu ve ilgisizliği diye adlandırıyorum. Bu Avrupa ülkelerinde çok fazla olabilecek değil. Bazı Avrupa ülkelerinde çok kolay yapılabilecek bir şey değil yani çok tartışçilerde. Değil, yok, evet. Yalnız ben şeyi biliyorum yani kartı kaptırmak için yani böyle yapıştırıcı kullanmak tabii, tabii. kartı geri alamamak falan o da Türkiye'de yapılan, Türkiye'de bir, yapılan bir şey. Yok. İşte aynı mantıkla kart içeri sokuyor oradan birisi bu daha kameralardan önce nispeten az teknoloji kullanılan bir hırsızlık yöntemiydi tam o kart geri çıkış yerine bir yapışkan bir malzeme koyuyorlar ondan sonra kart takıyorsun sen şifreni girerken bir başkası şifreye bakıyor sonra kart geri çıkmıyor biraz uğraşıyorsun kart içinde kaldı zannediyorsun ama aslında o kenarda bir yere takılmış oluyor. İşte şeylerde daha sonra sen ayrılır ayrılmaz hırsızlar gidip kart alıyorlar şifreni de görmüş oldukları için paranı çalıyorlardı. Peki o zaman aslında bütün bu şekilde yani bu ATM makinalarını bir şekilde kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hayır. Ee, ne olursa olsun. Demek e düşünsene ki... ben banka şubesine gitmeye ne kadar zaman olmuştur? Ee, yani artık e, banka şubesine gitmek yerine. Her şey internet bankacılığıyla yapıyoruz. Bir tek kağıt para ihtiyacımız var. Onu da para makinalarıyla çözüyoruz doğal olarak. O zaman bunda da genel bir uyarımız olacak. Birincisi şifrelerimiz çok önemli. Şifrelerimizi kimselerle paylaşmamayı bilmemiz gerekiyor. Ve onu gizli tutmaya gayret edelim. İkincisi her ne yaşta olursak olalım. ATM makinalarıyla iş yapıyorsak bir kere onu kullanmayı öğrenip ATM makinelerinin <gülüyor> önüne gidelim. Değil evet. mi? Benim anladığım bu. Doğru. Bir de... Sonuçta e, teknolojiyle iç içe yaşıyorsak dikkatli olmak en büyük görevimiz yani o lükse karşılık böyle bir de sorumluluğumuz var. Çok doğru. Çıkan özet bu. Peki Murat başka söylemek istediğim bir şey yoksa ben artık programı kapatmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Oldu. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğine hepinize güvenli günler. Hoşçakalın.